Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! Nereye <gülüyor> gittin? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. la la la la... ...sevgilim! <gülüyor> Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ee, Şişli'de Devlet Malzeme Ofisi'nin bir tane binası vardı. Adınızı alabilir miyim? Tanju. 94.9 Açık Radyo'da sadece iyi müzik dinlemek üzere oradasınız. Biz çalmak üzere buradayız. Müzik iki ayrılırın 23. bölümünü dinliyorsunuz. Bugünkü konumuzda söylemeye dilim var mı yok? Ama sanırım söylemem gerek. Uzayda kültür fizik. Ee, uzayda kültür ve fizik anlamında mı yoksa? Ve fizik anlamında. Ha, yani kültür fizik eskiden jimnastik e, tabir ettiğimiz e, olayın uzayda yapılanı. Değil. Değil. Uzayda Ama ona kültür. Da, ona da girebiliriz. Uzayda kültür fizik. Evet. Düşünüyorum da. Şu an kapanan radyoların sesini duyuyorum <gülüyor> Ben birincisini tercih ederim Tamam uzayda kültür ve fizik o zaman Evet Bunu her şey gibi bu da ikiye ayrılır Ayırıyorum uzayda kültür ve uzayda fizik Uzayda kültür mu? <gülüyor> Peki ee, Size uzaydan bahsedeceğiz biraz kültürden bahsedeceğiz Ve bunun çağrıştırdığı her şeyden bahsedip çağrıştırdığı şarkılar Çalacağız Bugün gerçekten çok Enteresan bir e, liste oluşturmuşuz Çünkü Tanju ve ben Birbirimizden bağımsız Bir şekilde oluşturuyoruz listelerimizi Her hafta Tanju birkaç şarkı getiriyor ben birkaç şarkı getiriyorum e, Ve birleştiriyoruz Bugünkü Gerçekten acayip olmuş Evet evet hakikaten e, Senin getirdiğin Bir şeyle başlayalım Baş... İlk, i̇lk defa hiçbir fikrim yok Çalacağımız şey konusunda İsmini ilk defa duyuyorum Şarkıyı, albümü daha önce hiç duymadım ee, Sadece internete girip hakkında biraz araştırma yaptım İnat ettim dinlemedim de Programda dinlerim diye. Peki o zaman şöyle bir geçmişe dönelim Dönelim ee, Bir seneye Kadar önce Ben size gelmiştim Bir Eee Johnny Winter çıkarmıştınız Evet yapmışımdır Orada Rock'n'Roll Huchiku diye bir parça vardı Çok güzel şarkı Rick Derringer parçası Rick Derringer parçası İşte evet. bu parça o parça evet, Zaten isminden onu tanıdım ha, Hiç, hiç fikrim <gülüyor> yok diyordunuz da <gülüyor> Evet biraz yalan söylemiş gibi oldum Şimdi siz öyle deyince ama e, Çalan Hanımefendiyi tanımam Albümünü e hiç duymadım Aaa demek birileri o şarkıyı çalmış çalan, Veya müthiş bir isim benzerliği diyelim. Çalan hanımefendi Suzi Quatro. Gerçek ee, adı Susan K. Cuatroymuş e, 1970'lerde genç olmuş 50 doğumluymuş zaten. Müzikle ilgili her Türk gencinin Evinde pilav olan Bir e, zattır kendisi ben Sarışın yok. bas gitar çalan Bende e, e, Siz çünkü 1970'lerde genç olmadınız Daha sonra genç oldunuz Bir genç sayılmıyor değil mi? Evet. Peki. Dolayısıyla Suzikura bizim jenerasyonda herkesin aşık olduğu, bas gitar çalan Sarışın Sarışın şarkı söylüyormuş. Şarkı bas gitar söyl kalmayıp. The Runaways ve John Jett'e ilham olduğunu okudum ben. Öyledir. Ben tabii ilk ilkokul çağlarındayım. Eee ...Suziko Atron'un plaklarının sadece resimlerine bakıyorum o sırada. <gülüyor> Çünkü plakçalarınız mı yok? Yani daha müzikle ilgilenmeye başlamıştım o anlamda. Ee, daha sonra dedim ki... ...bu kadar güzel gözüken bir hanım... ...herhalde güzel müzik yapsa gerek. Daha sonra bu teorimin yanlış olduğu ispatlandı. Çok güzel gözüken ama çok kötü müzikler yapan hanımlarla da... Son, ...son 30 yılımız öyle müzisyenlerle geçti. Çok güzel gözüküp çok kötü müzik yapan. Ee, hatta çok güzel müzik yapan ama... Ee, o denli güzel olmayan hanımlarda gördüm. Onlar daha eski. Hem güzel olmayıp hem müzikle hiç alakası olmayan hanımlarda gördüm. Ee, Bazı yani. hanım görmedim. <gülüyor> Peki. Ee, Suzy Quattro ile ilgili ilginç bir not. Ne kadar ilginç gelir size bilmiyorum ama ee, kendisi Amerikalı, Michigan doğumlu, Detroitli. Ee, babası e, Part-time caz müzisyeniymiş. Part-time caz müzisyeni nasıl oluyor? Başka bir işi varmış. Akşamları müzik yapıyormuş diye Anlam. anlıyorum. Ee, benim part-time müzikle uğraşmam gibi düşünebiliriz. Ee, İtalyanmış babası. Ee, annesi Macar. Suzi Quattro kendisi Amerikan. Buyur. Anlıyorum. İtalyan baba, Macar anne, Amerikan kız. Aynı benim gibi. <gülüyor> i̇şte o yüzden şey ee, Part-time cazcı deyince ben şöyle birden aklıma şöyle bir şey geldi. Mesela giriyorlar parçanın head'ini çalıyorlar. Tam sollara sıra geliyor. Benim diyor buraya kadar. Kalkıyor gidiyor falan. Tabi değil. Bir Anlaşıldı. Şimdi. Part Time Lover'ında gelmiş geçmiş en kötü şarkılardan biri olduğu burada kayıtlara geçsin istiyor. O zaman şimdi size Steve Wonder'dan <gülüyor> e, Rock'n'Roll Huchiku adlı parçayı çalıyoruz. Daytona Demon e... Daytona Demon Suzuki Quattro albümü Hayır. E, Suzuki Quattro'nun bir parçası. Daha sonra bir toplama albüm yapılıyor. Ee, bunun adını Daytona Demon koyuyorlar Aslında bu albüm e, Plak olarak da var Ama orada e, Wake Up Little Susie o planı da Sonra CD olarak basıyorlar Adı Daytona Demon ha, Benim kafam karıştı çünkü bugün diskografiyi inceledim Daytona Demon diye bir albüm yok Toplama albümler arasında da göremedim Acaba dedim bir <gülüyor> e, Birden fazla sanatçının olduğu bir toplama albüm mü e, Bulamadım da Dehsunuddin diye başka bir şarkı olduğunu öğrendim ama. Yani e, eski bu, bir albümün CD basımına bu ismi vermişler. Ben bir cinsin. zamanlar e, böyle Ucuz CD satan yerlere dolaşır oradan e, albüm toplardım. O yüzden toplama albüm diyorum. Ha, hala yapıyorsunuz onu. Evet. Geçelim mi parçaya? Geçelim. Rock and Roll Hucuko. Suzy Quattro'dan dinledik. Susan K. Quattro Rock'n'Roll Hucuk'u çok güzel kavrulamış. Şimdi e, Şişli ki Devlet Malzeme Ofisi'nin binası. Ne var o binada? E, bir süre sonra Devlet Malzeme Ofisi olmaktan çıktı. Sadece bina olarak yaşamını sürdürmeye devam etti. Bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kulağıma çalınan bilgiler. Burası kulüp olacak dendi. Ne kulübü? Vallahi bilmiyorum ben Gece yani, kulübü? Neyse sonuç olarak böyle bir bilgi var <gülüyor> Karıştırmayalım evet. ee, Daha sonra e, Dediler ki buraya Bir e, alışveriş merkezi yapılacak Kulüpten vazgeçmiş Kulüpten vazgeçtiler Peki. Ve hakikaten daha sonra oraya Bir alışveriş merkezi yapıldı Binayı yıktılar mı? Binayı mı alışveriş merkezine çevirdiler? Yani ben alışveriş merkezini gezdim İçinde o binaya dair bir şey göremedim Yıkıp yapmışlardır. Belki yıkıp parçalarını alışveriş merkezinin e, içine gömmüşlerdir. Lego mu bu ya? Ya da gömmemişlerdir. <gülüyor> Gömmemiş olmaları daha muhtemel. Böylece... Siz, e, siz akvaryum dediniz, oradan geldi benim aklıma. Böylece e, benim ilk sen Mavi Tuna ile konuştuğum açık dergi içindeki haftanın binası köşesini sinsice müzik ikiye ayrılırın içine çektik. Muhabbete yedirmiş bulunuyorum şu anda. İşte kendi kayıpları. Ben dedim... Açık radyo'nun açık derginin içinde yapalım haftanın binası müthiş olacak acayip dinleyici tutacak şey yapmalar. Anlıyorum. Yani. Benim de e, bizim programda yapmak istediğim bir bölüm var. Nedir? Haftanın bölümü. Haftanın bölümü. Evet. Bu haftanın bölümü. Mesela bu haftanın bölümü 23. Bölüm. Evet. Nasıl? Çok güzel. O zaman bu haftanın bölümünü yapalım? Bu haftanın bölümü e, bizim bir konumuz vardı değil mi? Bahsetmemiz uzayda gerekti. kültür fizik. O zaman ben uzayda kültür fizikle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Başlayalım programı yayabiliriz onları yavaş yavaş. Şimdi e, düzgün bir akvaryum yapmak için bakın çizerek gösteriyorum. Kalem sesinden de göreceksiniz. Alta kum. Kum mu? Kum. Peki. Ama kum dediğimiz deniz kumu değil. Böyle küçük küçük taşlardan oluşur o. Değişik renkli. Çakın. Vallahi çakıl mıdır? Yuvarlak çünkü. Neyse. Ee, onun içine küçük böyle süngere benzeyen, kenarında boru olan bir şey vardır. Üzerinde delikler vardır. Oradan e, oksijen çıkar. Onu kumun içine dönüyoruz. Tamam. Bakın gö buradan gözüküyor mu bilmiyorum. Kamera ne? olsa e, dinleyiciler de görecek ama... Kalemi biraz daha bastırırsan sesi daha iyi duyulacak. Ondan tamam. sonra ben mikrofonu aşağı alayım. Ondan sonra bakın sevgili dinleyiciler kalemi görüyorsunuz. Ee, yukarıda şöyle bir ta birkaç taş, balıklar bir de burada filtre var. Filtrede e, balıkların dışkılarını alıyor. E, biz tabii filtrenin e, filtrenin filt kısmını değiştirerek e, suyun temiz kalmasını sağlıyoruz. Çizdiğiniz taşlarla balıklar arasında hiçbir farkı olmadığını belirtmek isterim. Gören yok. Kaya balığı alıyorum Evet kaya balığı. <gülüyor> o yüzden olabilir. Kaya balığı böyle suda kayar gibi gittiği için e, efendim e, Earth bu... Winden Fire diye ben lafınızı balla bölmek istiyorum. Earth Vint Faya Balığı ee, geçen hafta... Zenci ağzıyla söyledim fire. <gülüyor> Faya ee, Geçen hafta olağanüstü insan Jacques Cohen'le bir program yaptık ee, Dinlemeyenler Dinlemeyenler ne yapacak? Dinlemeyenler girsinler efendim Tumblr'a Müzik 2'ye ayrılır nokta Tumblr Hagairet.com <gülüyor> Net.tr Gov Kaçtı? Müzik iki yarıdır nokta tamdır nokta koma girip dinleyebilirler. Ee, Jacques Cohen'le yaptığımız dinleyici destek haftası özel programında bir tane Örtvinden Fire şarkısı çalmıştık. Niye çaldık onu? Ben geçen hafta başka bir şarkı getirecektim. Örtvinden Fire e, rüzgar geliyor. Ört. Ört üstünü <gülüyor> ya da ateşe yaklaş anlamında. Var. Aynen öyle. Ee, bu şarkıyı getirecektim ben geçen hafta. Yine böyle araştırma yapıyordum Earth Wind, Fire hakkında nelerden bahsedecek diye Bir baktım Jimi Hendrix coverları varmış Meğer e, sanki bunu senelerdir biliyormuş gibi Sattım geçen hafta Geliyor musunuz Earth Wind aslında böyle böyle bir şeyi Kimi Hendrix diye. coverları getirdik değil mi? Evet kimi Hendrix coverları getirdik Kimi e, orijinal şarkılar Şimdi Earth Wind Fire'ın Hiç sevmediğim e, yani Konsept olarak hiç sevmediğim Bir derleme albüm var Ben derleme albümü sevmem ama bende maalesef bu şarkı sadece bir derleme albümde var. Adı Let's Groove. Aslında zaten adı üstünde derleme albüm. Yani adam derleme albüm yap, derleme albüm yapma. İşin ilginci ben bugün e, programın sonlarına göre çalmayı ümit ettiğim bir cover cover'ı getirdim. Cover cover derken? Yani bir sanatçının parçasını bir başkası cover'lıyor sonra onu bir başkası cover'lıyor. İlk şarkıyı değil ama cover-coverladın değil mi? Coverlıyor. Onun da nasıl olduğunu açıklayacağım. Aynen böyle oluyor. Tabii onu da çizdiniz oraya. Peki. Ee, çalacağımız şarkının adı In the Stone. Yani Kaya Balığı. <gülüyor> ben In the Stone'u e, taşı sıksam suyunu çıkarırım diye tercüme ederdim. Ama siz herhalde Latinceniz daha iyi. O yüzden. Ben deminden beri Feryal Kabil'e ne olur bu acımıza bir son ver ve şarkıya gir diye göz bakıyorum ama e, işte onun da o... E, şeyi ne o gönlü razı olmadı. O zaman e, rüzgarın bize getirdiği e, bir parça ile e, indistan. Earth, Wind and Fire'dan In The Stone dinledik. Olağanüstü düzenleme olduğunu düşünüyorum. Herhalde aynı fikirdeyiz. E, tabii e, bu konuda... E, ...bir sürü şey konuşuldu. Bir sürü e, basında şey... E, ...çıktı. Mesela 51. bölge var. E, Roswell olayı var. İkinci e, Dünya Savaşı sırasında... ...Nazilerin e, uçan daire yapmaya çalıştıklarına dair... ...bir takım belgeler var. E, tabii bu, bütün bunlara... E, ...devletlerin yaptığı açıklamalar... ...bütün bunların metroloji balanı olduğu yolunda. Öğretmeninden Fire'dan mı geldik buraya? Yok, uzay... E, ...kültür, fizik, ufalar <gülüyor> falan oradan. Öğretmeninden Fire'a bağlayayım mı bunu? Çok sevgili dostumuz... ...Güven İlter'de bir DVD var. Öğretmeninden Fire ve Chicago beraber sahnede. Ee, Chicago uzaylılarla sahnedeymiş gibi duruyor... ...çünkü öğretmeninden Fire böyle... E, ...pelerinler, her taraflarında yıldızlar, ...gri e, pullu çizmelerle gelmiş nefis. Çok güzel bağladınız. <gülüyor> Grip pullu çizme benim için ancak bir uzaylının giyebileceği bir şey. Bir de Michael Jackson'ın Rakuit yüklübinde vardır. Ben bir şey anlatıyordum. 51. bölge Roosevelt... uzaylılar balon. Heh, evet. Şimdi tarla çizimleri diye bir şey var biliyor musunuz? Evet. Crop sign. Evet. E, crop mark, mark crop genel, sign diyorlar değil mi? Evet. E, genellikle de İngiltere'de. İngiltere kıtasında. İngiltere Britanya. Britanya kıtasında e, görülüyor zaman zaman. Ee, bu konuda da meteoroloji balonu diye açıklamalar var da biz tabii buna her zaman inanmıyoruz. <gülüyor> her zaman olurdu? derken hep. Ee, şimdi bu çizimlerden bir tanesi çok ilginç. Hangisi? <gülüyor> Biraz geriye gidelim. Ee, zamanında NASA eğer uzayda bir e, yaşam formu varsa onlara insanları anlatmak üzere e, bilgiler içeren Kapsül. bir kapsül gönderiyor. Bu kapsülde de e, Bit -tab -tab. bir sürü şeyler var ama bir tane çizim var. Çizimin başında bu çizimin nasıl okunacağını e, görsel matematiksel açıklayan bir şifre var. Altında da işte bu hem matematiksel hem görsel olarak e, bir takım bilgiler var. Bilgiler nedir? İnsan DNA'sı, insan şekli ve e, bu e, tabletin ...gönderilmesine karşılık... E, ...nereye tekrar... ...yani e, gönderici adresi gibi... ...aşağıda SETI diye bir proje var... ...uzaydan gelen sesleri dinleyen... Search for extraterrestrial intelligence... Evet. ...yani dünya dışı... E, ...akıllı yaşam formu arayışı... Evet, ...böyle bir... E, bunların da kocaman bir çanağı var... ...çanak derken anten anlamında... ...bir sürü var canım... ...şarap çanağı değil... <gülüyor> ...efendim... E, ...babamızın hiç değil... <gülüyor> ...efendim... E, Neyse, bu çanağın olduğu yerde bir gece sabaha, yani bir geceden ertesi sabaha kadar bir tane o işte crop signlardan beliriyor. Ee, ne olduğunu anlayamıyorlar bakınca. Sadece akşam güneş batmaya başladığı zaman, güneşin belli bir açısından ışık geldiği zaman bir yüz ortaya çıkıyor. Hmm. Bu yüzde bizim işte greyler diye bildiğimiz yani Mr. Grey, gri insanlar diye bildiğimiz o ünlü uzaylı suratı. Hmm. E, tamam yine meteoroloji balonu. <gülüyor> Fakat ertesi gece hemen bunun yanında bizim bu uzaya gönderdiğimiz tabletin benzeri çıkıyor. Yine üzerinde bizim o matematik görsel şifremiz. Altında da başka bir DNA sarmalı. Ee, bu da, Buyurun bu da bizimki. Evet. E, bizim gönderdiğimizde bizim karbon bazlı olduğumuzu belirten bir şey var. Bunda silikon bazlı bir yaşam formu ilüstri ediliyor. En altta da bizim çanağın resminin olduğu yerde de ha e, onun üstünde bizde bir insan figürü var. Burada o işte Mr. Gray'in figürü var aşağı yukarı. En altta da ne olduğunu anlamadığımız bir çizim var. Bizde bu çanağın temsili resmi varken orada böyle bir iç içe geçmiş dairelerden oluşan bir e, büyüklüğü ufak dairelerden oluşmuş bir çizim var. Şam. Onun ne olduğunu anlamıyoruz tabii ki. Ve fakat e, daha önce de çeşitli tarlalarda bu figürün oluşmuş olduğunu daha sonradan görüyoruz. Buradan yola çıkarsak eğer akvaryumculukta kuma, kayalara, efendim filtreye dikkat etmezsek bu oksijen baloncuklarının yukarıya düzgün çıkmasını sağlayamazsak balık yüzümünde Yüzüm. e, problemler yaşayabiliriz. Peki bu konuda e, önemli eserler vermiş bir gruba geçmek istiyorum o zaman ben. E, zannediyorum... İlk programımızda mıydı? Sweet? Bilmem. Çok geçmiş. Sanki yıllardır burada gibiyiz. Evet. Alt evet. E, üstü 23 hafta olmuş ama e, Yanlış hatırlamıyorsam ilk program. Eve gider gitmez bakacağım buna. Evet. Ballroom Blitz çalmıştık. Ballroom Blitz yani. çalmıştık. Aynen öyle. E, hatta o zaman da Ballroom Blitz'in başka bir e, Albüm'de olduğunu iddia etmiştiniz de Ben aslında hangi albümde olduğunu Size söylemiştim. Bugün de yine Sweet'ten Rebel Rouser isimli şarkıyı getirmişsiniz. Demişsiniz ki The Sweet Collection albümünden değil. Sweet Fanny Adams albümünde şarkının ilk yanından Ama Sweet Fanny Adams diyorsunuz. Bu bir insan. Sweet Fanny kendisi. ismi Adams. Ondan sonra o işte toplamış parçaları. Yok yok bu Fanny o Fanny değil. Adams insan ona diyecek bir şey yok. Tabi ee, ailesi var bunun. Adams Family. Ama Fanny e, bildiğimiz popo. Öyle mi? Evet E güzel Tabii. Şimdi, Yani Adams'ın Tatlı poposu veya e, Tatlı Adams'ın Tanımsız poposu olabilir bilmiyorum Şimdi bu parçada çok önemli Bir şey var <gülüyor> Evet kuantum Bu parça e, 1974 1974 yılında yapılmış bir parça Sanıyorum e, Bir Türk Bestekarı Zaman makinesini icat ediyor. Ve geçmişe yolculuk yapıyor. Hemen yarışma düzenleyelim mi bununla ilgili? İşte, lafı da tam oraya getiriyorum. İşte kalpler bir. E, müzik 2 ayrılır Atgmail.com gmail.com e-mail adresimiz. Ben bunu belirteyim. Siz soruyu sorun. Evet e, şimdi bu bestekarımız zamanda yolculuk yapıyor. Geriye dönüyor 1974 yılına. Sweet grubunun üyelerine diyor ki bakın ben bir beste yaptım giriş gitar rifi de budur alın bunu bir parça yapın diyor neden bunu böyle diyor yıllar sonra kendisi o parçayı yaptığı zaman birileri çıksın aa bu sweet'in parçası değil miydi desin diye gerçi bu birazcık sapıkça bir e, şey olabilir ama beni orası ilgilendirmez biz insanları yargılamıyoruz ne için yapmış olurlarsa olsunlar ama sonuç olarak tesadüf de olabilir çok karmaşık bir riff değil çünkü e, tesadüf de olabilir Olmayabilir. Ama biliyorsunuz kuantum olasılıklardan en olası olanın olması yönündedir. Çok doğru. O zaman sorumuzu ben soruyorum. Birazdan çalacağımız Sweet'in Sweet Fanny Adams albümündeki Rebel Rouser isimli şarkının... ...davulla başlıyor şarkı. Hemen arkasından bir gitar ritmi riff giriyor. Diyor. Evet. Riff diyoruz biz ona. Biz müzisyenler <gülüyor> kendimiz aramızda. O riff hangi e, Türkçe şarkının gitar riffiyle... Birebir aynı onu bilenlere e, biz de o sırada da düşünelim ne versek diye ee, müzik iki ayrılır. Sonra şöyle sorabiliriz ilk e, Türk zaman makinesini icat etmiş e, müzisyen. müzisyen kimdir? Pekala o zaman Sweet Rebel Rouser. efendim e, Sweet'in Sweet Fanny Adams Adams'ın Tatlı Poposu isimli albümünden Rebel Rouser dinledik. Bu, bu şarkı ile ilgili bir sorumuz vardı yeni açanlar için şarkının girişinde ve tam çıkışındaki gitar refi hangi Türk şarkısıyla birebir aynı diye sormuştuk. İkisi e-mail, ikisi telefon yoluyla dört cevap geldi. Cevapların dörtü de doğru. Evet ilk bilen e, tabii ki ödül kazanmaya. E. Ödül kazanmayı hak etti Radyomuzun da destekçisiymiş aynı zamanda Murat Pınar Özdemir Değil mi? Evet. Doğru söylüyorum Murat Pınar Özdemir ilk doğru cevabı telefon yoluyla iletti Hemen arkasından ee, Alper Aydın İzmir'den ee, Ardından da Özlem Tuna Ve ee, Ve Yine telefonla gelen Telefonla cevabını... bize ulaşan Güven İlter İstanbul'dan ben güveniltilere vereceğim ödülü ayrıca kendisi, buldum kendisi de şahsen telefonu tip şey yaparız. bu üç dinleyicimize ben Sweet albümü hediye etmek isterim peki peki telefonla arayan Murat Pınar Özdemir'den bir bildi aldık bilgilerini. ...destekçimiz çünkü zaten var tabii evet, ki. Ben bir Sweet ben albümü hediye etmek bakalım isterim. Bakalım bilgilerimizin zaten olduğunu biliyor musun diye... ...kontrol etmek için <gülüyor> buradan şöyle. Ee, naçizane ama... ...yok eğer Sweet albümü... E, ...yeterli değil derlerse... ...kendilerine... E, ...portatif yanlarında taşıyabilecekleri... ...bir zaman makinesi hediye etmek istiyorum. <gülüyor> Böylece gidip... ...şarkıyı daha da eski birine... ...verebilirler. Evet Güven iltere ...hediye etmeyi düşündüğüm birkaç şey var. Bir tanesi... Bir klavye hediye etmek istiyorum kendisine Belki gelir bizle çalmak istiyor Biraz eski püskü ve e, Yani 15 yıllık bir synthesizer Ama Güven İlter çok genç hey, bir insan de, olmadığı için Pek de ahım şahım bir synthesizer değil Ama işte bende duruyor bir süredir Onu hediye edebilirim Bende de bir tane lambalı gitar e, pre Preamfisi var e, Onu hediye edelim istersen o, Onu da hediye edebiliriz Güven <gülüyor> Ya da şimdi düşündüm de Etmeyelim falan hiç yani gerek yok Sürünsün Yok yani o anlamda değil <gülüyor> Peki çok sevgili dostum Bilmeyenler için bunu açıklamak zorundayız Çok sevgili dostumuz ve eski Açık Radyo programcısı Güven İlter'e buradan Selamlarımızı yolluyoruz ama sürünsün Orası hala geçerli yani. e, Şunu da söylemek isteriz e, Kendisinin özellikle ricası üzerine Bundan sonraki programlarda e, Sıkça kendisinden e, Bahsedeceğiz Peki hala ben ayrıca Alper Aydın'a bir kere daha teşekkür etmek istiyorum İzmir'de yayın yapmayan Açık Radyo'yu çaba harcayıp internet üzerinden dinlediği için Programımızın 33. dakikası geride kaldı 7 şarkıdan sadece 3 tanesini çaldık O yüzden biraz hızlanalım diyorum bence müziğe çok fazla e, zaman ayırıyoruz. <gülüyor> Kesinlikle. Müzik iki ayrılır isimli bir programda müziğe bu kadar çok yer ayrılması saçma. Evet çünkü ben anlatmak istediklerimi tamamen anlatamıyorum. Tabi ayrıca ben uzayda kültür ve fiziği birleştirip uzayda kültür fizik yapıp uzay mekiğinden sonra uzay sınavı gibi saçma sapan şeylerden de bahsetmek istiyordum. Bahsetmiş bulundunuz <gülüyor> hatta. Yeter o kadar o zaman. Peki e, sevdiğimiz iki dostumuzu daha anacağım ben şimdiki şarkıyla kış köşesi diye bir köşemiz var bizim. Her hafta bize işte hava soğukken bu sıcacık yaz günlerini hatırlatacak bir tane hareketli güzel şarkı çalıyoruz. Bu haftanın konuğu da Steely Den. Kimlere selam söyleyeceğiz bu şarkıyla? Birincisi bana Steely kim olduğunu öğreten yine eski açık radyo programcısı Nedim abimize, Nedim Tan evet. teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca İki gün önce beni bu şarkıyla tanıştırıp Bak çok güzel şarkı diyen Hasan Ali Polat'a Teşekkür etmek istiyoruz Sayesinde edindik Edine edinmez de radyoya getirdim Bu şarkının Çok güzel yanı nedir? Söylüyorum Countdown to Ecstasy Albümünde yer alıyor Notlarda 1973. bulamadıysanız ben bir şeyler saçmalıyım hemen Yok yok buldum buldum en alta yazmışım. 21 kişilik bir kadroyla kaydediyor Steely'den Countdown to Ecstasy albümünü ve arada bizim çok sevdiğimiz iki tane isim var. Biri Jeff Baxter, The Skunk öbürü de Rick Derringer programın başında da bahsettiğimiz Rock'n'roll Hochiko'nun bestecisi. Evet. Şarkının adı Showbiz Kids. Je Jeff diyeceksin? Baxter bir süre zaten Steely'den e üyesi olarak çaldı. Evet. evet. Ya, ama daha sonra Doobie Brothers olsun Du uh, Dub Sister olsun. Müthiş gitarcıdır. Müthiş. Evet. Çok severiz. O zaman Steely Dan, Showbiz Kids sleeping with the shade on the light while the poor people sleeping all the stars come out at night while the poor people sleeping with the shade on the light while the poor people sleeping all the stars come out at night Well, I've been around the world And I've been in the Washington Zoo And in all my travels as the facts unravel I found this to be true While the poor people sleeping in the shade on the light While the poor people sleeping All the stars come out at night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 I'm at night Evet efendim, Steely Dan'den dinledik. Nedim Tan ve Hasan Ali Polat'a da selamlarımızı çakarak. Showbiz Kids, yani Show Dünyası biziz. Uzayda kültür demişken, uzayda kültür. Uzayda fizik basit. İşte kuantum, karg, çerçürd. Ee, uzayda olarak. kültür zor. Evet. Niye zor? Çünkü çıktığınız uzaya gidiyorsunuz. Evet. Karşınızdan da işte bir canlı türü geliyor. Hı. Büyük ihtimalle başka bir dünyada başka şartlar altında. Kültür en farkı, fizik, evet. Kültür çatışması dediğim. E, hatta iletişim şekilleri bile değişik olabilir. Hı. Dolayısıyla nasıl bir kültür alışverişi olabilir? Ben Orada... çok kültürlüyüm efendim. Yer altından notları okudum falan diye giremiyorum. E, bir kere zaten e, hani ilk karşılaştığın uzaylıya da kültürlüyüm diye hava atmak hoş bir şey değil. Hı. Ama e, hakikaten yani bu iki değişik canlı türü acaba nasıl e, kültürel alışveriş yapacaklar? Biz uzaylıları kendi formumuzda... ...olurlar diye... Ben bu arada çok formdayım uzaylıları bilmem. <gülüyor> <gülüyor> bu program böyle başladı böyle gidecek ben sana söyleyeyim. Evet. Ne yapalım? Gel Yeri gelmişken şunu da yapalım o zaman. Haftalardır acaba programa telefon mu alsak diye konuşuyorduk ya. Bu hafta ben gittim... ...ve programa böyle dokunmatik ekranı... ...internete girebilen çok güzel bir telefon aldım. Evet e, sevgili dinleyicilerimiz... <gülüyor> e, ...artık... E, <gülüyor> ...telefonumuzda var... ...telefonla bağlanabiliyoruz... ...aynen öyle... Ee, ...Müzik Yardır'ın bu son bölümünde... Ee, ...az konuşup... ...bu şarkıların hepsini çalalım değil mi? Başarabilir miyiz dersin? Bir defa şunu ilan etmek istiyorum ben... ...bu şarkı benim için çok özel bir şarkı... Ee, ...23. bölüm dedik... Ee, ...bir aksilik olmazsa... ...genelde Açık Radyo'da... ...yayın dönemleri... Işte ...tam yarım yıl sürüyor... ...bu da 26 hafta ediyor... Eğer gerçekten 26 hafta olacaksa 2 hafta sonra 25 ve 26. bölümleri yapacağız Yani bu yayın döneminin Son 2 bölümü Bir sonraki yayın dönemi için henüz Sözleşmemizi imzalamış değiliz Şartlarda anlaşmaya çalışıyoruz Gidip dönmemek, ölüp dirilmemek var Yani ben aslında Şu anda dinleyicilerimizle de Paylaşmak istiyorum Onların da fikirlerini soruyorum Senle de açık açığa Yani içimiz dışımız bir Tavrıyla ben derim ki sevgili Güray e, öyle binlerce dolar e, maaş istemeyelim. Ama şimdi... In... Yani tamam 10.000 bin dolardan aşağı inmeyelim ama ama hani çok da abartmayalım derim. <gülüyor> tamam. Yani dinleyici destek haftasında ne kadar para topladıklarını biliyoruz en azından. Ona göre makul i̇şte onu bir şey onu bize versinler. <gülüyor> Biz reklam toplarız zaten. Ee, şunu diyecektim ben lafı karıştırmasaydınız. Son iki bölümde ...çok saçma sapan bir şeye imza atacağız... ...sanki çok ciddi 24 bölüm yapmışız gibi... ...sondan bir önceki bölümde ben... ...son bölümde de Tanju... ...bütün playlisti hazırlayacağız... ...birbirimizden yardım almadan... ...ve şöyle şarkılar seçeceğiz... ...bu programda çaldığımız şarkılar... ...ömrümüz boyunca başka hiçbir şey dinleyemeyecek olsak... ...ne dinlerdik şarkıları olacak... Herhalde yine ilk programdaydı ee, çok sevdiğimiz e, High Fidelity filminden bahsetmiştik sürekli ilk 5 listeleri yapıyorlardı değişik konular etrafında gelmiş geçmiş en iyi 5'i yapmak her zaman e, çok zordur genelde onu bir çerçeveye oturmak lazım en iyi 5 bilmem ne şarkısı en iyi 5 işte bir şey şarkısı diye bu gerçekten öyle öyle bir liste yapacağız ki beşle sınırlandırmıyoruz ama radyo programı içerisinde bitireceğiz onu. Bir daha bunlar dışında başka hiçbir şey dinlemek zorunda şey, e, Hiçbir şey dinlememek durumunda kalsam Problem değil diyeceğimiz şarkıları çalacağız son iki hafta Uzay yolculuğu demişken Star Trek Benim aklıma şu geliyor Şimdi diyelim uzaylılarla kültür ve fizik Fizik alışverişi yapmak bilmiyorum ne derece ee, başarılılar ama kültürel alışveriş yapmak için bir uzay gemisi inşa ettik ve e, ışık hızına yakın hızlarda yolculuk edebildiğimizi varsayıyorum. veya başka birimiz. uzaylılarla buluşmak için. Ee, yoksa zaten hani bizim Güneş Sistemi'ni geçene kadar e, binlerce yıl geçtiği için e, yolculuk sırasında. Canım onlar gelir. Hayır On... benim bahsetmek istediğim biz hani böyle bir şey kalkıştık. Mesela senle Peki. ben arka bahçede bir uzay gemisi inşa ettik. Işık hızlarına ulaştık. Şimdi başımıza gelecek olan şu. Biz yola çıktık. Bir süre gittik. Yola çıktıysak iyi. Şimdi biz e, yaklaşık bir ila iki yıl uzayda yolculuk yaptık. Işık hızına yakın hızlarda. Tamam. Bizim için Saç bir ila iki yıl geçmesine rağmen göre görecelik kuramına göre dünyada yaklaşık 100 ila 200 yıl Geçmiş tamam. Olmakta Biz diyelim bir sonraki galaksiye Varmak için yaklaşık 10 yıl Harcadık tamam. böyle, böyle fedakar insanlarız ee, Bizim dünyamızda var Yaklaşık e, 10 bin yıl geçmiş olacak Bu 10 bin yıl içinde Teknoloji ilerlerse Onlar zaten bizden önce buluşmuş olmasın Bir gidiyoruz ki biz uzaylı diye bildiğimiz insanlar, insanın geleceği. Ooo. Ve karşılaştığımız zaman onlar bizi belki biliyorlar tarihten. Biz ama onları bilmiyoruz. O zaman hiç öyle bir yolculuğa çıkmanın hali Yani oturup bekleyelim desek 10 bin yıl da çok fazla. Hı. Ya. Peki. O zaman ben birkaç hafta sonra o gelmiş geçmiş <gülüyor> en iyi şarkılar listesinde de çalacağım bir ...şarkı çalmak istiyorum. Ee, benim tabii bu uzay meselesine... ...eklemek istediğim çok ufak... ...bir iki şey var. Peki. Birincisi e, Japon balıklarıyla... ...lepistes gibi... E, ...kuyrukları büyük uzun olan balıkları... ...aynı yere koymayın. Japon balıkları onların... ...kuyruklarını yer. Tamam. O kadar. <gülüyor> tamam, peki. Şimdi... ...bizim ülkemizde cenazelerde... ...bir şey çalma adeti olsaydı... ...benim vasiyetim olurdu bu şarkı. Çalınsın diye. Benim. Bunu benim cenazemde çalın diye. Olurdu valla. Ee, müthiş bir şarkı. Olağanüstü... ...bir şarkıcı. Aretha Franklin. Gelmiş evet. geçmiş en müthiş şarkıcı... ...olduğunu iddia edeceğim hatta. Ee, ben de size katılacağım. Maalesef sağlık durumu da çok kötü. Ee, buradan kendisine... ...acil şifalar dileyeceğiz de... Kulağa komik gelecek. Çok ciddiyim. Ee, bahsettiğimiz şarkı Aretha Franklin'in kardeşi Carolyn e, ve Sonny Saunders e, tarafından yazılmış ve Aretha Franklin'in Quincy Jones'la birlikte e, prodüktörlüğünü yaptığı Hey Now Hey The Other Side of the Sky albümünde yer alıyor. 1973 tarihli. E, bu albüm ...büyük bir ticari başarısızlık oluyor... ...hatta Atlantik'ten çıkmış... ...ve ilk 25'e listelerde girmemiş... ...tek Arata Franklin... ...albüme... Ee, ...gel gelelim... ...Arata Franklin fanatikleri... E, ...albüme hasta çünkü... ...birkaç müthiş... E, ...yorum var... ...bir tanesi e, bu çalacağımız şarkı... ...bir tanesi Moody's Mood... Is Mood. Bir, e, ...bir tanesi Just Right Tonight... E, cazvari bir albüm. Aretha Franklin'in her zamanki o rhythm and blues ve soul e, tarzının dışında. Daha fazla uzatmayayım ben. Ve ben de... bir şey eklemek istiyorum. Parçanın ismi nedir? Angel. Türkçesi nedir? Melek. O zaman e, ben bu parçayı Fener yolundan şu anda bizi dinleyen gerçek bir meleğe armağan <gülüyor> etmek istiyorum. Peki. O zaman Aretha Franklin Hey Now Hey albümünden Angel. the other day it was my sister Carolyn saying Aretha come by when you can I've got something that I want to say and when I got there she said you know rather than go through a long drawn out thing I think the melody on the box will help me explain you Gotta find me an angel to fly. Franklin'den olağanüstü bir şarkı dinledik. Ee, tekrar edeyim. E, sağlık durumunun bir an önce iyiye gitmesini diliyoruz. Ne yazık ki aldığım, yani okuduğum haberler çok iç açıcı değil. Şimdi Hazıl e, Hazıl <gülüyor> Feryal Kabil'de e, mikrofonun başındayken programımızın taze köşesi Feryal Kabille. ile haftanın sözünü yapalım diyorum. Biliyorsunuz dinleyicilerimizden de müthiş övgüler alan canlı jingle'ımız var. Bu hafta bir sürpriz yapmak istiyorum kendilerine. Ee, ben dinleyicilerimizden şöyle bir feedback aldım. Feedback dedim. Geri besleme. Ee, dediler ki... Bir de besleme var ama hiç. <gülüyor> Pardon. Ee, dediler ki her hafta bu Feryal Kabil'le haftanın sözü bölümünde birbirinden o kadar ayrı o kadar uzak şeyler yapıyorsunuz ki e, biz takip edemiyoruz. <gülüyor> bir özet mi geçsek? E, dolayısıyla e, bunlar böyle bir ardışık olsa birbirini takip eden şeyler olsa e, biz de daha kolay izleyebilsek bir nevi arkası yarın gibi olsa falan gibi yani sezonun bütün Feryal Kabil'i haftanın sözlerini belli bir kontekst içine oturtalım mı ee, Ben de onun için sadece bu programa özel olarak e, Feryal ile Haftanın Sözü e, şeyi e, bölümü için özel bir şey düşündüm. Ben Şimdi de özel bir jingle hazırladım Olur zaten. yapacağım. <gülüyor> Peki gerçekten olaymış oluyor. merak içindeyim şu anda. Peki ben jingle'ımızı giriyorum o zaman. Gerisini Buyurun. siz hallediyorsunuz. <gülüyor> Feryal Kabil'le Haftanın Sözü. Feryal'cim ee, sayısal kuponunu arıyordun Evet ee, Bence sayısal oynamaktan Vazgeçip sözel oynasana <gülüyor> Peki tamam Söz mü? Söz Feryal Kabille Haftanın Sözü Efendim şimdi geldik Cover'ın cover'ı bölümüne cover cover Ben son şarkımı çalamayacağım e, i̇yi olacak zaten e, gayet acayip bir şarkı getirmişsiniz Haftaya e, çalarım Bir e, Arap grubunun sanskritçe söylediği e, Efendim <gülüyor> Marslıların dünyayı istilasını anlatan Ve e, müzikle değil bir kanvas üzerine çizilmiş resimle yapılmış bir parça bu Haftaya getirmeyeyim mi onu mu demeye çalışıyorsun Yok canım böyle bir Şarkıyı şey Şarkıyı beğenmediysen ne? açık söyle ya, Şarkı güzel herhalde Güzel güzel haftaya getireceğim. Şimdi efendim, geldik parçanın kavanın kavırı olması meselesine. Peki. Şimdi biliyorsunuz John Bayezle Bob Dylan arasında bir e, yaşanmış olduğu söylenen, hatta bazı fotoğraflarca da, fotoğraflarla da ispat edilmiş bir aşk var. Öyle derler. Efendim, Bob Dylan günün birinde John Bayez'e e telefon açıyor. Aşkları bittikten sonra. John Bayez de bundan etkileniyor bir parça yapıyor. Telefondan mı etkilenmiş? Telefonda konuştuklarına herhalde. Ha. Ee, şarkının adı da Diamonds and Rust. Diamonds and Rust. Güzel bir parça. Kalkıyor bunu... Judas Priest coverlıyor. Ee, daha da güzel oluyor bu parça. Benim çok sevdiğim coverlardan. Yani cover yapılacaksa böyle cover yapılsın. Yoksa kavurma. Aynen öyle. <gülüyor> ee, ve fakat... Judas Priest için yapılmış bir Tribute albümünde Judas Priest'in çalmış olduğu Diamonds, Diamonds and Rust parçasını Thunderstone adlı bir heavy metal grubu coverlıyor. Ee, Finlandiyalı e, power metal e, evet. grubu Thunderstone e, 2000 yılında kurulmuş. Nino Loren e, isimli gitarist tarafından. Gördüğünüz gibi dersimi çalıştım. Yalnız bu Thunderstone hakkında bir sürü şey okudum. E, Baya bir sempati beslemeye başladım. Bir şeyler okudukça aa ne güzelmiş, ne güzelmiş, ne güzelmiş dedim. Gel gelelim okuduğum şeylerin son cümlesini söylüyorum. 2007'de Finlandiya'da Erevizyon elemelerinde ikinci olmuşlar. da Erevizyon'a. Yani. yani buna sevinsek mi, üzülsek mi? Ben üzüldüm. Seveme, Erevizyon sevmem. O zaman Peki <gülüyor> bu saçma bilginin ardından Evet ben söyleyecek bir şeyler düşündüm John ee, Boyle's cover'ı Judas Priest Cover'ı e, Tom Stone tarafından Coverlanmış halini dinleyeceğiz şimdi Attribute to the Priest adlı 2002 tarihli Bir albüm evet. yani Bunu çalmadan önce dinleyicilerimize veda edelim biz o Hatta zaman... bunu hızlı yapalım ki Şarkıyı dinleyebilelim Peki hızlıca <gülüyor> e, Hoşça kalın. <gülüyor> İyi geceler ayrılır. Ah sevgilim. Nereye Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. <gülüyor> sevgilim. <gülüyor> Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.